Evet hocam, Hristiyan bir bayan Müslüman bir bayana bakıcılık yapabilir mi? Yapabilir, bir mahsuru yok. Tabii burada bakıcılık derken mesela setre avret bayanın da bayana değil mi? Avreti yerleri tabii. bellidir, yani diz kapakla göbek arası kapalı olacak. Şimdi bakın ben diyelim. Evet. Bunu kim yapacak? Evvel emirde onun kızı, kız evladı. Yoksa Erkek evladın yani oralara tam da bakmadan. Ama böyle bir imkan yok, başka bulamamışlar. Yine o bayan o bölgeye de bakışlarını böyle çoğaltmadan diyelim veya yönetmeden özlerini kısarak yapabilir, bakımını yapmasına bir mahsur yoktur.